Mehmet, hoş geldin. Merhaba, Soner, hoş bulduk. Ee, şimdi, öncelikle biraz şöyle söyleyeyim Atlar, sağ sormadan önce. Mehmet şu an benim okuldan arkadaşım, ee, Yale'da doktorasını bitirdi. Bu sanatlar tezini falan da sundu. Şimdi buradan tebrik edeyim <gülüyor> izleyicilerimize <gülüyor> önde. Mehmet, kısaca kendinden bahsedebilir misin bize? Ee, tabii, adım Mehmet Doğan. 2010 yılında ODTÜ'den e, fizik ve matematik bölümlerinden mezun oldum. Buraya geldi, Yale Üniversitesi'ne. Fizik doktorası yapmak üzere, şimdi de e, dediğin gibi tamamlamaktayım doktoramı. E, bundan sonrası üzerine de yine konuşuruz. <gülüyor> tamam, videomuzun sonuna doğru biraz da onunla <gülüyor> girebiliriz. Şimdi Mehmet'in alanın Katal Fiziği. E, evet. kata Şimdi ben birkaç basit soruyla başlayacağım önce. Katal Fiziği deyince ne kastediyoruz? Nedir yani Katal Fiziği? E, Katal Fiziği'nden kastımız e, şu. E, Genellikle maddeyi e, katı halinde incelemek, yani bu düzenli, e, atomların düzenli olarak e, bulunduğu kristal şeyler olabilir ya da e, düzensiz olabilir, amorf dediğimiz durum olabilir ama e, katı hal yani e, sıvı ya da gaz olmayan, akışkan olmayan atomların birbirinin üzerinde kolayca kaymadığı, daha çok birbirine göre sabit olduğu e, büyük, boyutta materyalleri çalışmak. Yani çok küçük mesela moleküller, proteinler vesaire gibi değil. Büyük, e, milyonlarca, milyarlarca atomluk e, yani büyük sistemleri çalıştığımız duruma genellikle katı hal fiziği diyoruz. Peki Mehmet şimdi bilmeyen birinin aklına gelecek soru yani benim aklıma o gelirdi. Katı hal fiziği var. İşte maddenin 3 hali vardır falan. İşte ya da plazmada var diyelim, 4 hali. Neyse 3 hal 4 hali. Dört hali. Sıvı hal fiziği, gaz hal fiziği de var mı aynen olarak? Yani Katı hal fiziği varsa bunlar var mı? Varsa niye hiç duymadık? Yoksa da niçin yok? Ee, yani aslında e, var, yani şöyle e, hani akışkanlar mekaniği diyebiliriz hani sıvı halin hareketlerini inceleyen işte gaz halinde daha çok termodinamik bununla ilgileniyor diyebiliriz işte basınç, sıcaklık gibi özellikleri inceleyen. Katı halin sanırım, e, yani bu kadar popüler olmasının altında yatan şey, uygulama alanları. Yani günümüzde e, bizim kullandığımız bütün elektronik aletlerde, ya teknolojinin temelinde yatan şeyler, katı hal fiziğinde ortaya çıkan şeyler. E, ve herhalde sanırım, e, yani bu zenginliğin altında da kuantum mekaniği yatıyor. Yani özellikle kristallerde. Katı al büyük bir kısmını kristal sistemler oluşturuyor. Kristallerde e, elektronların e, davranışları e, ve manyetik alan altındaki davranışları, e, işte spinlerin davranışları vesaire, bunlar çok ilginç fiziksel özellikler ortaya çıkarabiliyor. Bu özellikleri de biz e, malzeme biliminde e, alet yapmak için kullanıyoruz. Yani işte batarya olabilir. Bu bir transistör olabilir. Yani enerji depolama, enerji dönüşümü, güneş enerjisini yakalama, işte veri depolama, işlem yapabilme, yani bilgisayarlardan bahsediyorum. Bunlar katı hal fiziğinde ortaya çıkan fenomenlerle mümkün olan şeyler. İşte süper vesaire. Katı hal fiziği çok geniş bir alan. Yani katı halde kuantum mekaniksel özellikler maddede, ee, yani çok gerçekten e, ilk bakışta anlayamayacağımız çok kompleks şeylere sebep olabiliyorlar. Bunu da bunları da kullanarak her türlü günümüzdeki aleti yapıyoruz. Mehmet birazcık salak gibi soracağım kusura bakma. <gülüyor> Şimdi kuantum mekaninden dolayı katarfizin öneminden bahsettin ya işte e iletken, süper spektreler falan filan şey. Hmm. Kuantum fiziğinin öncesinde de katal fiziği var mı? Çünkü mesela akışkanlar mekaniği klasik fizikte de var. Eskiden baya işte 1700'ler bernalili falan filan. Ya da bir sıvı akışkanı gaz, gazlar teorisi, termonomik falan. Hep kuantum mekaninin öncesinde var. Katal fiziğin evet. de böyle klasik fizikle kuantum mekanine girmeden bir kısmı var mı? Yani düşünmüyorum. Şöyle. Kuantum fiziği çok... Geliştirilmeden e, henüz geliştirilmediği zamanlar, 20. yüzyılın ilk başlarında mesela iletkenlik teorileri var, yani metal teorileri var. İnsanlar e, metallerin nasıl elektriği ilettiğini vesaire klasik modellerle anlamaya çalışmışlar. E, yani aslında hani var ama günümüzde bu modelleri hani daha çok yani tarihsel olarak inceliyoruz. E, uygulama alanı yok diyebiliriz artık. Hani günümüzde e, kuantum mekaniksel olmayan e, modeller katı hal fiziğinde pek karşımıza çıkmıyor. Eee şey, şeydim bir de kuant şey katı hal fiziğin bayağı uygulaması vardır. Örnekler falan mı saydın geniş bir şekilde. Sen yani. kendin bu spektrumda nerede yer alıyorsun? Yani en uygulama en mühendisliğe yakın mı? Daha teorik mi? Kendi çalışmandan biraz bahsedebilir misin? Anlayacağınız evet. şekilde. Evet, bahsedeyim. Ya Benim çalışma alanım e, ince filmler e, diye belki popüler olabilen bir alan. E, yani özellikle size bir örnek vereyim çalıştığım konularla alakalı. Yarı iletkenler var, duymuşsunuzdur. Yarı iletkenler e, aslında özünde yalıtkan malzemeler. Yani e, bir şeyin yalıtkanlığı ve iletkenliği de modern e, anlamıyla şöyle tanımlanıyor. Elektron enerji seviyelerini doldurduğumuz zaman bir katı e, haldeki bir kristalde, e, bu enerji seviyelerini mevcut elektronlarla doldurduğumuz zaman e, bir elektronu enerji verebilmek için e, çok küçük bir enerji vermemiz yeterli mi? Yoksa belli bir hani büyük bir boyutta enerji vermemiz gerekiyor mu? E, eğer gerekmiyorsa küçük çok küçük bir şekilde o enerjiyi kazanıp bir büyük bir üstteki enerji seviyesine geçebiliyorsa buna iletken diyoruz bu şekilde sıcaklıktan kaynaklı küçük enerji dalgalanmalarıyla elektronlar seviye atlayabiliyor ve elektriği iletebiliyorlar yalıtkanlarda bunun tam tersi geçerli ve elektronun atlaması gereken enerji seviyesine de e, maalesef Türkçe'sini bilmiyorum. İngilizce'de e, band gap diyoruz bunu. E, yalıtkanlarda e, band gap büyük oluyor. Bandar... Yarı iletkenlerde. Efendim? Band aralığı da çevirecek çok mu kötü olur ya? <gülüyor> e, olmayabilir tabi ben... yani doğru olabilir. Bandaralı ben de bilmiyorum. E, <gülüyor> <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim ona. Kısa özüden böldüm. Yok sorun değil. Ben de bilmiyorum maalesef. E, band aralığı diyelim. E, yarı iletkenlerde band aralığı çok e, küçük olabiliyor. Yani yarı iletkenlerin temel özelliği bu. Yarı iletken bir malzeme ile e, yalıtkan bir malzemeyi ince filmler olarak e, bir araya getirdiğimizde e, bu iki materyalin arasındaki bölgede e, oluşan e, nasıl diyeyim atomların dizilişine bakarak e, özellikleri anlamaya çalışıyorum. Yani o, o interface diyoruz ona işte iki... ...materyalin bir araya geldiği yüzeye, onun da maalesef yine Türkçesi yok, arayüz mü diyelim, arayüz diyelim, var Doğru, arayüz. O arayüzün e, özelliklerini incelemek benim çalışma alanlarımdan bir tanesi. Mesela yarı yarı iletken, e, germanyum malzemesi var, onun üzerine e, koyduğumuz bir yalıtkan malzeme var. Bu da, e, bunun da herhalde Türkçesi baryum titanat oluyor. E, bu teknolojik olarak çok uygulamaları olan bir sistem. Ben bu sistemi fiziksel bir perspektiften inceledim. E, araştırmalarımdan bir tanesinde. Şöyle yani o arayüzdeki atomların dizilişine ve kimyasal bağlarına göre elektronların e, aldıkları dalga fonksiyonlarının biçimlerini vesaire inceleyerek arayüzün iletken mi yalıtkan mı olduğuna baktım. E, elektron Yük dağılımına baktım. Bununla birlikte barium titanat özel bir malzeme. Ferroelektrik dediğimiz bir malzeme. Ferroelektriklerde de kısaca şöyle özetleyeyim. Bir elektrik alana koyduğunuz zaman atomlar yer değiştirip bir dipol momenti üretiyorlar. Ve bu sabit kalıcı bir dipol momenti olabiliyor. Böyle özelliği olan bir malzeme. Bunun da yani bir ferroelektrik yalıtkan ve bir yarı iletkenin arayüzünü yapabildiğimiz takdirde bunun teknolojik aplikasyonları var. Yani ben şahsen teorik olarak bunu çalışıyorum ama deneysel olarak çalışan insanlarla çok yakın çalışıyorum. Ve uygulamaya yönelebileceği taraflarını ...göz önünde tutarak çalışıyoruz. Yani öyle bir uygulama kısmını rahat yapmasak da, e, uygulamaya yön düşünerek, uygulanabilir sistemler üzerinde çalışıp, onların ilginç özelliklerini bulmaya ve anlamaya çalışıyoruz diyebiliriz kısaca. Bayağı güzel bir şey ya. Şey aslında, daha önce mesela bir videomuzda da tartışmıştık, şey muhabbeti yani. Yüksek enerji fiziğinde şey var ya işte, normalde ne, ne biliriz biz? Teori vardır, deney vardır. Bir de yüksek enerji fiziğinde fenomenoloji vardır ya. Hani işte birazcık teoriyi alıp bilgisayarla uğraşayım, derecelerine bakabileceği şey çıkarayım falan. Hatta da tartışırken de şey demiştik, yüksek enerji fiziği dışında fenomenolojinin olduğu bir alan var mıdır? Herhalde olsa olsa katar fiziğinde olur demiştik ama var mı katar fiziğinde ya fenomenoloji? uygulanıyor mu? Yani açık böyle bir ara alan e, hmm. on genellikle benim şahsen hani şeyi öğrenmem gerekti yani deney deneycilerin yazdıkları makaleleri okuyabilmeyi öğrenmem gerekti yani deney deney metodları çok karmaşık olabiliyor ama e, onların sonuçlarını ben anlayabiliyorum yani teoriye e, çevirebiliyorum teorik dile keza e, benim yazdığım e, teorik bilimsel makaleleri de deneyicilerin okuyabilir olması gerekiyor. Yani o açıdan herhalde fenomenoloji var diyemeyiz yani parçacık fiziğindeki anlamıyla. Anladım. Yok, yok evet. yani. Mehmet, şimdi sen bu sene doktoranı bitirdin. Yani doktora tezini sundu, bitimden kastım, geçtiğinde tekrar tebrik de etmiştik. <gülüyor> Bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Kendi alanında ne yapacaksın? Ne gibi planlarım var ee, şöyle bundan sonrasıyla ilgili e, yakın planda e, bir postdoc e, pozisyonuna gideceğim e, Önümüzdeki yazın yazayım yaz aylarında e, çal çalışacağım konular biraz farklı olacak dediğim gibi bu doktora da özellikle ince filmler üzerine çalıştım e, aray yüzler üzerine çalıştım e, yarı iletkenler üzerine odaklandım daha çok. Ee, ama şimdi yapacağım projelerde sanırım iki şeye daha fazla odaklanacağım. Bir tanesi e, nanotüpler e, olarak geçen bir alan. nanotüplerde de e, daha çok karbon nanotüpler olarak biliniyor. Başka malzemelerden de son yıllarda nanotüpler elde edildi. E, nanotüp dediğimiz şey basitçe e, bir bir sıra atomdan oluşan bir yüzey alalım. Yani mesela grafen. Bundan bir tüp yaptığını düşün. Yani işte yarı çapı nanometrelerle ifade edilecek. Bayağı ufak bir tüp yaptığını düşün. Belli bir uzunlukta, çok uzun olabilir, başarabilirsem. Bunların çok çeşitli uygulama alanları var. Bununla alakalı bir projede çalışacağım. İkinci olarak da... Süper iletkenler e, yine çok önemli bir konu. Özellikle yüksek sıcaklıkta süper olabilen malzemeleri bulmak günümüzün en önemli e, problemlerinden bir tanesi. E, onunla ilgili de bir projede yer alacağım. Ee, şimdiden başarılar. Şimdi Mehmet sen Yale'da doktorunu yaptın. Yale, yani Amerika'nın en önemli üniversiteden biri ve post doktoraya da Berkeley'ye gidiyorsun. Sen söylemedin gerçeği ama ben söyleyeyim buradan. Yani de yani Amerikan Yale'dan da iyi aslında fizik açısından bakacak. Yani tabi anada anada değişir de bayağı iyi bir yer. Rahmetli bizim Namık Kemal Pak hocamızın da aslında bulunduğu yerde. Feynman'ın falan meşhur bilirsiniz çalıştığı yer. Berkeley bayağı önemlidir. Şimdi bu açıdan bakınca senin bayağı başarılı bir fizik kariyerin var. Yale Berkeley ve de, umarım daha da başarılı şekilde devam eder. Ee, Şimdi tabi bu neye borçsun falan tarzı bir şey demeyeyim de. Yani en azından e, izleyeceğimiz gençler varsa fizeye hevesli, bilime hevesli bu tarz hedefleri, planları olan onlara söyleyebileceğin tavsiyeler ya da kendi kariyerinden verebileceğin örnekler var mı? paylaşmak isteyeceğin şeyler. Evet. Yani tabii çok gü doğru, güzel bir soru. Biraz genel bir soru. Ee, yani nasıl desem e, yani Türkiye'de şunu söyleyeyim, yani Türkiye'de e, eğitim e, en azından lisans seviyesinde e, gerçekten çok iyi. Yani dünya kalitesinde bir eğitim var. Ben fizikle ilgilenen gençlere burada eğer bizi izleyen varsa ortaokul, lise seviyesinde vesaire. E, üniversite seviyesinde bu, bunu okumalarını tavsiye ederim Türkiye'de. Gerçekten dünya çapında bir eğitim alabilirler, çok iyi hocalarımız var. E sonrasında da e, yani iyi bir üniversitede Türkiye'de eğitim aldıktan sonra e, gerçekten şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Yani bu bahsettiğimiz e, dünyanın en iyi üniversitelerine gelebilmek, e, doktora yapabilmek, hani en iyi hocalarla e, çalışabilmek mümkün. E, yani iyi çalıştığımız takdirde hani yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. O açıdan şanslıyız. Ee, meraklı olsunlar, senin yaptığın tarzda şeyler çok güzel bunu ta bunları takip etsinler diyeyim. Teşekkürler. İncelesinler. İnternet gerçekten sınırsız bir kaynak. Ama e, İngilizcelerini geliştirsin <gülüyor> tavsiye ederim. Yani gerçekten İngilizce de belli bir seviyede okuyup e, anlayabildikten sonra öğrenemeyeceğin bir şey yok günümüzde. Yani biraz genel şeyler oluyor ama. E, ben soru yani, gel sorduğum için, kusura Yani <gülüyor> nasıl desem, hani bizim gibi insanlara ulaşsınlar, ee, yani çok çok çok müthiş noktalarda değiliz, ee, henüz genciz tabii de, ee, yani genç, daha da gençler için. Ben hani bana birisi e-mail attığında falan her zaman cevap yazıyorum çünkü bir insan tecrübeleriyle birisine en ufak bir katkıda bulunabileceğini hissediyorsa genelde bunu yapıyor. Ee, yani ben de profesörlere yazdığımda daha yaşlı, daha ileride olan insanlara tanımasam bile bir şey sormak için yazdığımda yüksek oranda cevap alıyorum. Yani insanlar ne kadar meşgul olursa olsun bir yardımcı olma olabilme e, imkanını kaçırmıyorlar genellikle. Ee, yani bunu önerebilirim. Kendilerini izole etmesinler. Bu bir e, bilim, e, bir komünite işi. Ee, yani komünitelere girsinler, bu internette olabilir, ee, yani gerçek dünyada olabilir, kendileri gibi insanlarla iletişim içinde olsunlar. Yani her, her şey mümkün. Ee, günümüzün imkanları çok fazla, öyle kısaca. Mehmet, çok teşekkür ederim bu reportaj için. Yani çok fayda oldu. Umarım izleyeceğimiz aynı kanındadır. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, yok, çok teşekkür ederim ben de sana böyle bir şey yaptığın için Soner. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, görüşürüz yakında. Tamam, ee, görüşmek üzere. Şimdiden de kariyerinin GK'nın kısmında başarılar. Aynı şekilde olacağından şüphemiz yok. Ee, iyi günler. Ee, arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.